Hanefi mezhebine göre zekatla mükelleftir. 30 bin liralık altının 40'ta birini, %2,5'unu senesi dolunca senede bir defa fakire vermek durumundadır. Şafii mezhebine göre ise zinet için, süs için olan hanımlara ait Zinetin altının zekatı gerekmemektedir. Bu kardeşimiz eğer Hanefi ise zekatını versin. Şafii mezhebine mensup bir kimse ise zekatla mükellef değildir. Ancak zekatını verirse Şafii de olsa verirse kendisi kazanır. Çünkü lizzekati fa'ilun Kurtuluşa eren müminleri Cenab-ı Hak Mü'minun suresinde açıklarken, onlar zekatlarını verirler. Zekat için bir gayret içerisinde evet. olurlar, çaba içerisinde olurlar. Zekatını versin, Allah bereketini versin. Zekat malı da eksiltmez, Eksiltmiş. artırır Allah'ın izni ve inayetiyle. İnşallah, İnşallah vermederini biz tavsiye edelim.